Hazırlayan ve sunanlar... ...Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhabalar, ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Açık Radyo 94.9'dayız. Ruhun derinliklerine doğru yol alıyoruz. Beşinci programdayız. Nasılsın Didemciğim? İyiyim Keremciğim, sen nasılsın? Yayında Selahattin var arkadaşımız... ...Çolak, Selahattin Çolak. Merhaba. <gülüyor> Teşekkür ediyoruz kendisine şimdiden. Teşekkür <gülüyor> Efendim, evet, Devam ediyoruz. Evet, şimdi e, bugünkü programımızın destekçisi e, Haluk Yurt Kurana teşekkür ediyoruz çok. Sağ olsun. Sağ olsun. E, sosyal medya hesaplarımızı bir kez daha anımsatalım. Programımızla aynı isimde yani kamusla güreş başlığı altında Hem bizimle haberleşebileceğiniz geri bildirimlerinizi eleştirilerinizi fikirlerinizi paylaşabileceğiniz gmail adresimiz var ee, Instagram adresimiz var program duyurularımızı yaptığımız ve daha aktif bir biçimde e, programdan küçük alıntılar görseller ve sonrasında mutlaka sesli kaydımızı paylaştığımız kamusla güreş twitter adresimiz var bekleriz efendim Evet Ee, biz geçen programımızda e, ruha devam ettik. E, Alper Hasanoğlu ile başladık. Hakan Yüceferle ile üç program boyunca e, felsefede belli bir döneminde özellikle ruhu ele aldık. E, etimoloji, sözlükler anlamlarla devamın ardından inançların içinde ruhun nasıl yer aldığına biraz da seçmeler yaparak... Evet. Belli bir sıralama yaptık ama hani her şeyi söyleyeceğiz gibi bir şeyimiz olmadan kaygımız. Söylemeye kalkarsak mümkün çok değil. Çok zor yani ruh çok geniş hakikaten. Çok geniş. Sadece tanımı bile çok geniş o anlamda Mümkünlik. dinleyeceğimiz affetsiz diyelim. Evet <gülüyor> efendim en son eski inançlar, animizm, canlıcılık daha ilkel diyebileceğimiz bu ilkeli de tırnak içinde söylemiş olalım tabii ama e, toplumların inançlarında ruhtan bahsediyorduk. Bu bağlamda ben e, bir tanım yaparak başlamış olayım. Çünkü yeni bir başlangıç. Biz belli bir noktada kaldık ama e, Orhan Hançerlioğlu'nun e, inançlar sözlüğünde e, Remzi Kitap Evinden basılmış ruh inancının bir karşılığı var. Onunla başlamış olalım tekrar. Hı hı. Bedenden ayrı, özdeksiz ve ölümsüz bir ruhun varlığı tasarımı. Bütün dinler en ilkelinden en gelişmişine kadar bu inancı işlemişler ve pekiştirmişlerdir. İdealizmin en ilkel biçiminden en gelişmiş biçimine kadar irili ufaklı çok sayıda felsefe öğretisi de bu inancı desteklemiştir. Platon'dan Berkeley'ye Hegel'den Husserl'e, Bergson'dan Gabriel Marcel'e kadar çok sayıda düşünür açık ya da gizli olarak bu ruh inancı konusunu ele almıştır denmiş. Ee, sonra biz e, ruhçuluktan, canlılıktan bahsettik. Bazı terimlerden de e, dem vurduk. Bir ruhçuluğun tanımını da başta yapmış olalım. Bu Yapalım. uzayan bir giriş oldu. E, ruhların varlığını ve ölümsüzlüğünü savunan öğreti ruhçuluk. <Gülüyor> Felsefe alanında ruhun özdeyi Önceliğini ileri süren ve özdeğin ruh tarafından yaratıldığını savunan ruhçuluk, özlekçilik karşıtı bir öğreti olarak yüzyıllar boyunca süre gelmiştir. Ruh ve tin kavramları arasındaki anlam farkına rağmen dilimizde tinselcilik deyimiyle de dile getirilmektedir. Etnoloji terimi olarak canlıcılık, animizm, animatizm anlamında da kullanılmaktadır ki bahsetmiştik bundan e, ruh göçünden bahsediyorduk Keremcim. aslında ben eski Mısır ve eski Hint'teki inançlara gelince kesmiştim hı hı. çünkü hem yetmeyecekti zaman hem de ikimizin de bilgileri var sana sözü aktarmış olayım yani daimi kullandığımız <gülüyor> sevgili Esat Korkmaz'ın simgeler sözcüğünde Çin kültüründe ruh ruha bakışla ilgili birkaç açıklama var Çin kültüründe hayvansal çabayla özdeşleştirilen insana yaşam veren enerji hayvani ruh olarak geçiyor ruh. E, taocu gelenekte simgesel anlamda civa ya da ateşin yerini tutan güç olarak da geçiyor aynı zamanda. E, ruhun gökyüzünün ötesine uçması diye bir e, cümle var. Burada da e, Çin erotik edebiyatında Orgazm olmak anlamı varmış. Aa, Ruhun e. gökyüzünün ötesine uçması. E, ruhların Hiç. mantarı diye bir şey var. E. Yine Çin kültüründe uzun ömürlülük. Ruhların e, mantarı, mantarı. Evet e, simgeliyor. Hmm. E, yine Çin simgeleri sözü Wolfram Eberhard'ın kabalcı yayınlarından ruhlar diye bir bölüm var. Oradan alıntılar var. İşte Çin kültüründe ruhlar da tanrılar gibi söylüyor. E, ...somut varlıklardır demiş... ...bunlar ölü ataların ruhları, tarlaları, yolları ve köprüleri koruyan tanrılar... ...kendilerine bir insan kurban edilmesini isteyen nehir tanrıları... ...veya ölümsüzler olabilirler... ...Çin düşüncesinde bu dünya ve ötesi arasındaki sınır... ...bizim için olduğundan daha esnektir... ...ve hayalet ve ruhlara inanmak daha ciddiye alınırmış... Bu metinde aynı zamanda Shen ve Gui adlı iki ruhtan bahsediliyor. Shen iyiliksever ruhlardır. Bunların arasında kendilerine iyi davranıldığı sürece iyilik yapan baba tarafından erkek ataların ruhları varmış. Gui ise kendi ailelerine yardımcı olan ruhlardır. Ancak tam tersi de olabilirlermiş aileden olmayanlara. ...kötü hayaletler gibi de... ...davranabilirlermiş hmm. efendim... ...bu güiler... ...bu şen böyle SH yan yanına mı yazılıyor... ...SHN belki de farklı okunuyor... ...sen, hmm. shen şen... Hmm. Evet. ...aynı zamanda... ...ölülerin ruhları saf... ...parlaklık... ...gink mink deniliyor... ...bayram gününde kutlanırlarmış efendim... Ee, ...ilk sever ruhlar olan... senler ...yeryüzünde ölümlü insanlar olarak... Yaşamışlardır aynı zamanda Hayatları boyunca ve bazen ölümlerinden sonra da iyilikler yapmışlar ve geriye bir oğul bırakmadan ölmüşlerdir ee, Konfüçüs'ün tanrı olmamış bir oğlu varmış ee, Asılmış veya boğulmuş kişilerin ruhları tehlikeliymiş efendim hmm. Onlar hakkında kendilerini temsil eden veya yerlerine geçecek birini bulmadan Yani diğer bir kişinin ...aynı yerde boğulmasını veya asılmasını sağlamadan... ...yeniden doğmayacakları söylenirmiş. Vay. Bu da ilginç. Yine İlginçmiş. devam ediyorum aynı simgeler sözcüğüne... ...Çin simgeleri sözcüğüne. Yine eski zamanlarda kemik üzerine bir soru kazınıp... ...ateşe atılarak kehanette bulunulurmuş. Cevaplar ruhların dünyasından gelirmiş. Kemiklerde oluşan çatlaklar... E, usta rahiplerin yorumlayabildikleri bir türü yazı olarak kabul edilmiş efendim. <gülüyor> Vay. E, bu Çin e, inançları ve sözlüğünden bayağı şey film çıkar yani. E, <gülüyor> evet doğru diyorsun. Çok değil mi? Yani, İlginç hikayeler evet, barındıran. Kabalcıdan basılıyor mu bilmiyorum. Çim simgeleri sözlüğü diye Wolfram Eberhart'ın aynı zamanda devamlı kullandığımız çok zengin sözcüğünde efendim Mısır'ı da istersen e, söyle ya da e, Mısır'da işte e, yine kullandığımız kaynaklardan Larus Semmoller sözcüğünde e, ruhların yargılanması diye bir bölüm var e, bu Mısır eski imparatorluk döneminin sonundan itibaren e, Mısırlılar ölümden sonra e, ruhların yargılandığına inanmaktadırlar diyor e, yazar e, ölümün öbür dünyada huzurlu bir yaşam sürebilmesi için sadece ay ayinleri yerine getirmiş olması yeterli değilmiş. Ölüler krallığında hüküm süren Osiris tarafından başkanlık edilen mahkemenin karşısına geçmek e, gerekebilirmiş. E, ölünün ruhu temsil ettiğine inanılan, ölünün ruhunu temsil ettiğine inanılan kalbi e, bir terazinin e, kefesine yerleştiriliyormuş. E, kalp eğer doğruluğu, hakikati ve iyiliği temsil eden e, maatın tüyünden daha e, ağır olması gerekiyormuş efendim. Vay wow, e, Sonuç olumlu ise ölünün diğer aleme geçişine izin veriliyor. Hmm. Aksi halde ise ölünün kalbi parçalanarak yok ediliyormuş efendim. Eski Mısır'da hmm. böyle bir inanış var. Bu da semboller sözünden... Evet Lavus. onların e, öbür dünya e, inancı zaten e, bu piramitlerle de somutlaşan İşte bütün e, hazinelerini ne varsa yokluk ya da varlık durumlarına göre beraberlerinde götürdükleri bazen bazı canlılarla birlikte işte o e, dünyayı koruyan köpek anubisle beraber gerçekten e, ruh gücüne inançları e, çok güçlü. Ben hemen o zaman e, Orhan Hançerlioğlu'nun inanç sözlüğünden devam edeyim eski Mısır'la ilgili. Hı hı. Eski Mısırlılar ruh gücü inancını bir hayli geliştirmişlerdir. Kötü ruhlar çeşitli hayvan bedenlerine gire çıka iyileşmeye yüz tutup tutmadıkları yolunda denenirler hmm. ve iyi ruhlarsa üç bin yıllık bir cennet yaşayışından sonra yeniden dünyaya dönerler. Hmm. Mumyalama yöntemi bu yeniden yaşamda kendi bedenlerini hazır bulup oraya girebilmelerini sağlamak içindir. Hmm. O yüzden mumyalıyorlar yani. Ee, yeniden ölecekler ve gene iyi insan olarak ölmüşlerse yeniden bir 3000 yıllık cennet yaşı, yaşamına kavuşacaklardır. Sonra yeniden dirilecekler ve bu gelip gitme sonsuzca sürecektir hmm. diyor. Buradan eski Hint'e geçmiş onu da bari tamamlayayım. Eski Hint inanışlarında da ruh göçü. E, Sanskritçe'de Samsara kelimesi karşılıyor bunu hmm. bu da hatta sözcüklerimizin arasına yazalım e, Samsara artık böyle bir bar adı falan şeklinde sadece karşımızda <gülüyor> çıkıyor ama e, her yeni yaşamda biraz daha yetik yetkinleşmeyi sağlamak amacıyla sonsuzca sürüp gitmektedir. E, Cermenler, Keltler, Yunanlılar, Pitagoras ve Platon gibi en ünlü düşünürleri bile ruh göçüne e, inandıklarını söylemiş Hançerlioğlu e, Platon ruh göçünü bilginin eski yaşamlardan kalma bir anımsama olduğu tanıtımıyla savunur Biliyoruz bunu mağara benzetmesi Hakan Yücefer uzun uzun üstünde durmuştu zaten Bu kadarla yesin biraz Platon'u devam ettiriyor ama Yücefer'le e, aynı şeyleri tekrarlamış olmayalım O zaman bir şarkı söyleyelim Evet, yine bir parçanın coverlarını çalmaya devam edeceğiz. Geçen hafta Smells Like Teen Spirit'i Nirvana'dan dinlemiştik. Bu hafta Toriamos'tan dinliyoruz. stupid Ben de bu şarkıyı ilk defa dinlemişim. Bu versiyonunu mu? Evet şu an farkına ha, vardım. Ben seviyorum. Efendim Açık Radyo 94.9'dayız. Ben seviyorum. Neyi? Ee toriamos e, evet. Çok da coverı var bu parçanın. Öyle Böyle mi? devam edeceğiz. Evet. Kolayımıza geldi. kolaylık oldu vallahi. Oh, ne <gülüyor> güzel. <gülüyor> Efendim, açık radyoda Kamusta Güreş ruh sözcüğünü incelemeye devam ediyor. İnançların bakış açısından. Evet. E, bazı seçkilerle ilerliyoruz. Evet, geçen hafta bir açış yapmıştım yine bu kullandığımız sözlüklerden Fars mitolojisi sözlüğü Nimet Yıldırım Profesör. Eee Kabalca yayınlarından yine. Burada ruh başlığı altında revan neydi ruhu revanım ruhu efendim ruh revanım vardı ruh evet Ruh demek bu yine Avestaca'da Urvene, Pehlevice'de Ruban ve Ruban olarak bilinen ruh Can insanın yapısında yer alan beş temel güçten biri olarak kabul ediliyor Yine eski İran inanışlarına göre ölümünün ardından iyi kişinin ruhu üç gün üç gece ölünün etrafında dolaşırmış efendim E, bu arada yine bizim karşımıza çıktı Ehrimen. Aaa Ehrimen çok çıkardı. Eskiden hayvanları incelerken çok çıkıyordu. Evet. E, bu arada Ehrimen de onu kendi tarafına çekmek için çok uğraşırmış efendim. Tabii kuşkusuz. E, ama ölünün yakınlarının yoğun duaları ve ayrıca sürüş adlı Tanrı'nın yardımına koşması sayesinde kurtulur. Bundan sonra iyi iş ve düşünceleri e, daha fazla çıkarsa cennete... E, kötülükleri iyiliklerinden daha fazlaysa cehenneme gider eğer denk olursa ise efendim o zaman da e, berzaha ya da hemistekana gönderilirmiş bu zerdüşlükte araf gibi Evet, hmm. çok benzer değil mi evet <gülüyor> tabi hayli eee Şimdi Hristiyanlığa geldi mi sıra? Şöyle ben bir geçiş e, ara taksimi <gülüyor> yapayım. E, gene Orhan Hançerlioğlu e, birkaç sayfa ayırmış inanç sözlüğünde e, ruh ve ruhdaş başka sözcüklere. E, aslında ilkel e, topluluklarda ruh ha bakıldığını anlatırken e, somuttan soyuta gidişinin hayli yavaş olduğunu söylemiştik. Tam da oradan devam Ediyorum. Ruh kavramının somuttan soyuta doğru evrimi pek yavaş olmuş. Orta çağın ilk yıllarında kilise babaları adıyla anılan ünlü düşünürler bile soyut bir ruh tasarımını kavrayamamışlar. Ve Yohanna İncil'inin Tanrı yoktur dogmasını yorumlayamamışlardır. Pardon. Hmm. Tanrı ruhtur hmm. dogmasını yorumlayamamışlardır. Soyut ruh kavramına varılmadan önce Somut ruh bir çeşit iki bedenliliği dile getiriyordu denmiş. Ee, burada e, gene geçen programımızda bahsettiğimiz hani bu rüyada diyelim kalkıp yürüyenin ya da rüya görenin ya da öldükten sonra vücuttan çıkanın ikinci bir ruh ve beden oluşu ya da ikisinin iç içe algılanışı fikrine geçiyor. Ben burada keseyim sana Hristiyanlıkla ilgili diğer... Aslında ben de Hristiyanlık da, e, daha çok resmedilmesiyle ilgili bir takım notlar var. Yine Larus Semboller sözünde yaşamdan önce yaşamdan sonra üst başlığında işte Hristiyan inanışına göre ölümsüz olan ruh ölüm esnasında bedenden ayrılıyor ve orta çağda ruhun bedenden ayrılışı bir ölünün ağzından çıkarak havalanan bir kuş çoğunlukla güvercinle e, resmedilirmiş efendim. Hmm. E, ölümden sonra e, yargılanma tasvirlerinde ise e, melek ve şey şeytanların Ruhlar konusunda tartıştıkları Veya baş melek Mikail'in ruhları Bir terazide e, Tarttığı görülmekteymiş hmm, Terazi hep var Evet. <gülüyor> Faust gibi ruhunu şeytana satanlara Ve cehenneme gitmeye Mahkum edilenlere lanetli Ruhlar denilmiş efendim orta çağda hmm. Orta çağda aynı zamanda Vitra resimlerinde ruhlar e, Kolları göğsü üzerinde Çapraz halde duran veya Elleri birleşmiş, kumaşlara sarılı küçük insan figürleriyle temsil edilmişlerdir. Başları halilerle çevrili bu genç insanlar öldükten sonra işte kötülüklerinden sıyrılarak eşeğsiz oldukları kadın ile erkek arasındaki tek farkın bedenlerinden kaynaklandığı anlayışıyla İtalyan ekolünde işte çıplak resmedilmişler mi efendim? kadınla erkek arasındaki tek farkın bedenlerinden kaynaklandığı şey de bir tek bu noktada var herhalde. Onun dışında sürekli bir ayrımcılık söz konusu ama efendim... ona kadın düşmanı sözcükle daha ayrıntılı Oo, olarak <gülüyor> Evet çok kötü ya. bakacaksın herhalde. Yani. Ee, e, bakacağım evet. Ee, var bir sürü karşılık. Yani ruh kelimesinden yola çıkarak bile kadını kötülemişler. <gülüyor> Geleceğiz. Daha ona bu programda yetişmeyecek ama efendim tek tanrılı dinlerdeki yaklaşımlardan bahsederken e, gene hanç Oğlu ruh başlığı altında Eski İsrail inançlarına da Kısaca değinmiş hı hı. hemen onu da bir Alalım araya Eski İsrail inançlarına göre ruh İnsan yüzlü bir devdir. Hmm. Ee, eski Hint inançlarında savaşçılar düşmanlarını öldürdükten sonra sağ ellerini keserler. Böylece onların ölüm sonrası yaşamlarında silah kullanmalarına engel olurlar. Arda arda böyle çeşitli kültürlerin bakışlarını veriyor. Antik çağ felsefesinde bile Platon'a gelinceye kadar ruh özdeksel bir yapıda ve somut olarak Ele alınmıştır. Ruhu soyutlaştıran ilk düşünür Platon'dur ve ona dayanarak bu soyutluğu geliştirenler de ortaçağın Hristiyan skolastikleridir. Böylece geçmiş olduk tekrar Hristiyanlığa. Özdeksiz ve ölümsüz ruh kavramının serüveni psikolojik yapının fizyolojik yapıyla belirlendiğini tanıtlayan ünlü Pavlov deneyiyle son bul, e, bulmuştur diyor. Hmm. Birden çok hızlı Pavlov atladı ama biraz da İslam'a bakalım istersen. Buyurunuz. Yine Fars mitolojisi sözünde Profesör Doktor Nimet Yıldırım'ın aslında güzel toparlamış bence. İşte İslam düşüncesinde ruhun önemi büyük ölçüde Kur'an'daki bazı ayetlerin işaret ettiği gibi ilk yaratılış sırasında Adem'in fiziksel bedeni yaratılırken Allah'ın kendi ruhundan onun bedenine üfürmesi ve böylece ruhun insanoğlunun tenine girmesi Yani bu ruhun bizzat Allah'ın ruhundan bir parça olması inanışından kaynaklandığını söylemiş. Hı hı. E, bu önemli bir de e, ayrıca işte temizlik ve iffet simgesi olarak e, büyüyen Meryem'in e, Allah'ın ruhundan üfürülmesi sonucu hamile kalıp bu hamilelikten dünyaya gelen oğlu İsa'nın da ruhuyla yani Allah'ın ruhu nitelenmesiyle bilinmesi ruhun e, kutsanmasında ...en önemli etkenler olarak öne çıkmaktadır demiş... ...toparlayıcı olmuş hayli İslam'ın bir bakış açısı... da Doğru, bakıyorum. tasavvufta da bu senin başta söylediğine paralel... ...aslında dünyadaki bütün varlıkların... ...özellikle insanın, Tanrı'nın bir yansıması olduğu... ...bu ayna benzetmesi... ...burada bir tür tekamülü tamamlama evresi içinde... ...aslında ele alınan şey temelde ruh oluyor... ...ruhun tekamülü yani... Hı hı. Evet efendim, şimdi e, inançların dediğimiz gibi e, bakış açıları ile ilgili söyleyecek daha mutlaka çok fazla şey var. E, ama biz pek çok e, kültürün e, bakışı ile ilgili e, küçük küçük çimdik çimdik de olsa bir şeyleri ele almış olduk. E, devam edeceğiz ama bugün... İçin tamam olsun herhalde. Alternatif sözlüklerimizde de ruhla ilgili pek çok karşılık var. E, i̇leriki programlarda e, gene sürpriz bir konuğumuz olacak. inşallah bir terslik olmazsa. E, bugün için yayınımızı bitiriyoruz. Hoşçakalın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi haftalar. Kamusla Kamusla Güreş